Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı her zaman olduğu gibi Ağustos ayının hukuk raporu Diyelim e, e, programımızın zamanı el verdiği ölçüde e, Ağustos ayı içindeki hukuk olaylarını, hukuk güvenliği programımızı ilgilendiren çerçeve içerisinde e, sizlerle izleyicilerimizle paylaşacağız. Ümit Altaş arkadaşımız yine bu programı izledi. E, bu şekilde hazırladı. Merhaba Ümit Altaş. Aa, merhaba, merhaba Bahre Bey. Nasılsınız? iyisiniz? Teşekkür ediyoruz. Ee, yine siz başlayacaksınız biliyorum. Bugün, bu ayda çok yoğun bir hukuk gündemi vardı diye. Aa, adli tatildeyiz. <gülüyor> birazcık hukuk olayları az olurdu diye düşünüyoruz ama hayat Aynen. çok zengin Aynen. ve aynı zamanda çok ağır. Ve hukuk olayları da çok yoğun yine. Evet yaşadığımız neredeyse her olay her günden zaten hukukla ilişkili olduğu için bir de siyaset alanındaki ifade alanı her geçen gün darlaşınca her mesele de hukuk ön plana çıkıyor. Yani bütün meseleler bir şekilde da havale ediliyor ama orada da çözülmüyor. Fakat bu kez onu söyleyeceğinizi düşünerek... Ee, biraz daha hazırlıklıyım. Ee, i̇sterseniz hani ben her programa başladığımda bu ay geçen aydan daha yoğun, bu ay geçen aydan daha yoğun olarak diyorum ama e, yoğunluğu şuradan hatırlayabiliriz. Mesela dinleyicilerimiz de kısaca kendine bir dakikalık bir test uygulayabilirler. Sadece hatırlamaya çalışsınlar. Temmuz ayında ne konuşulmuştu, ne kadarını hatırlıyoruz. Ee, yani bu yoğunluğun kendisi, bir hafta önceki olayı bile neredeyse unutmamıza sebep oluyor. E, sadece kısa başlık olarak söyleyeyim. E, muhakkak Bahri Bey siz e, unutmamışsınızdır. Hepsi e, hatırımızdadır. Ama biz Temmuz'da ne konuşmuştuk? E, ne ile başladık? İşte Sivas davası ve anayasa mahkemesi e, meselesi. E, bu davanın bireysel başvurusunun e, şeyde anayasa mahkemesinde hala görüşülmediğini, tam görüşülecekken ertelendiğini, üyelerden bir tanesinin de bu davada e, savunman olarak yer almış olan bir kişi olduğunu hatırlatıp ondan sonra da e, Kandil'in baroları manşeti, Yeni Şafak gazetesi, e, linç girişimleri, arkasından 15 baronun buna ilişkin verdiği e, tepkiler ve hemen arkasından da Yeni Şafak gazetesinin e, baroları hedef göstermesini e, hatır, e, konuşmuştuk Temmuz ayında. Hatırlayın, barolar ne demişti? Ya bu linçler büyüyebilir, daha ileri gidebilir, etkin soruşturma yapın diye söylemişti. Türkiye Elektrik Kurumu özelleştirilmişti Temmuz ayında. Belki çoktan unutup çok önemli bir özelleştirilmişti. Bataklık soruşturmaları, terörle mücadelede, ki polisler hakkında açılan, başlatılan soruşturmalar bir sürü e, en azından kolduk birimi içerisinde yaşanan usulsüzlüklerden yine bahsetmiştik. E, geçen ay Temmuz'un en büyük yönden gündemlerinden bir tanesiydi. Hatırlayacaksınız Sezgin Baran Korkmaz e, e, çokça Temmuz'da yer bulmuştu. Belki o da unutuldu e, Ağustos içerisinde ama e, onun Anayasa Mahkemesi e, şu andaki mevcut üyesi olan kişilerle hakimlerle, ilişkilerinin içinde çeşitli iddialar atılmıştı ortaya. E, o Temmuz'da kaldı. Ağustos'a kadar nefesi bile yetmedi bu iddiaların. E, TRT'de yönetim değişiklikleri vardı hatırlayacaksınız. E, çokça tartışıldı, konuşuldu Temmuz ayında. E, bir olay vardı ki Temmuz ayında ya bu kadar da olmaz dediğimiz e, kaymakam haberi olmadan gizli tanık yapılmıştı. Bunu da e, Çağrıldı, duruşmada öğrenmişti. Yahu ben gizli tanık olmadım. E, böyle bir şeyi de kabul etmedim. Nereden çıktı bu? <gülüyor> demesiyle öğrenmiştik. E, yine dikkat çeken atamalar vardı. E, daha sonra Tahir Elçi duruşması vardı. E, ve tabii ki uzatılan e, OHAL yetkileri vardı. E, şimdi bunların çoğunu e, zannedersem e, Ağustos'un sonuna geldiğimiz bu günlerde çoğunu hatırlamıyoruz. Ne dersiniz bari? E Ben tabii yaş itibariyle bunları ayrıntıyla hatırlıyorum ama birçok insan bu yoğunlukta, hukuk gündeminin yoğunluğunda bu ayrıntıları unutmuş olabilir ama ben hepsini hatırlıyorum. Üstelik yani programın yapımcılarından olduğum için bunları atlarsam ümit arkadaşımız bana herhalde <gülüyor> kırıl kırılacak. Hayır Esta Esnaf babacın gerçekten çok olağanüstü bir çabayı gerektiriyor bu kadar yoğun bir günden. Bu ayda yine bu yoğun gündemin en azından dikkat çeken bir raporla başladık. E, o da Adalet Bakanlığı adli istatistikleri açıkladı. Tabii ilk önce bunlarla başlayayım. E, aslında başlangıcımız daha yangınlarla, e, sellerle oldu. Fakat onu biraz sonra üzerine durmak isterim. E, dikkat çeken bir rapordu. Biliyorsunuz her sene adli sicil ve istatistik genel müdürlüğü e, adli İstatistik raporunu açıklıyor. E, bu senede 2020 2021 ilişkin raporunu açıkladı. E, bu rapora göre 2020 yılında toplam 8 milyon soruşturma e, açılmış ve 13 milyon kişi e, bu soruşturmalar kapsamında şüpheli olmuş. E, 1 milyon 540 bin kişi e, mahkum edilmiş. Dikkat çeken bir başkısı e, e, cinsel suç kapsamında en fazla dava artan bir şekilde 15.213 ile Çocukların istismarına karşı açılmış. Bu tabi endişe verici bir artış. Diğeri ise benim özellikle dikkatimi çeken bence toplumdaki değişim ve de biraz işaret eden bir veri var. O da bahsi 200000 bin, bin ihbar yapılmış. Yani. İhbar özellikle hani isimsiz olup CİMER üzerinden diğer kanallardan 200 bin e, üzerinde ihbardan bahsediyoruz. Bunları yalnızca %75'i soruşturmaya e, değer e, görülmemiş. Yani 25'in soruşturma konusu olmuş. Neredeyse her görünen şeyin ihbar edildiği e, bir şeye geldik nasıl e, oldu Cevabı başka bir tartışma konusu, bir program konusu ve başka bir uzmanlık alanı muhakkak ama e, bu ihbar meselesinin her geçen gün e, arttığını e, söylemek gerekiyor. Bence bu rapor içerisinde en dikkat çekici e, verilerden bir tanesi de buydu. E, diğer bir mesele tartışma konusu e, muhakkak e, açık dinleyicilerin de e, gözünden kaçmayan e, ki çokça da paylaşıldı tart, e, gündeme de geldi e, hukuktaki dini referanslar meselesi oldu e, Boğaziçi öğrencileri hatırlayacaksınız e, yapılan sergide Kabe görselini yere sevilmesi sebebiyle e, çokça e, en azından sosyal medya ve diğer alanında tartışma konusu olmuş e, buradaki öğrenciler bu sebeple tutuklanmışlardı, daha sonra serbest bırakıldılar. Bununla ilgili, bu tutuklamayla ilgili olarak da öğrenciler Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundular. Bu bireysel başvuruyla ilgili Adalet Bakanlığı Anayasa Mahkemesi'ne bir savunma yazısı, cevap yazısı gönderdi. Bu yazıda da dini referanslara, atıfta bunu dini alanlara referans... Gösterdi, atıftı bulundu. E, neydi o da Adalet Bakanlığı gönderdiği cevap yazısında e, eşcinsellik İslam dinine göre haramdır e, diyerek başvurun reddedilmesi gerektiğini belirtti. E, tabii yani ister istemez zaten uzunca bir süredir endişe verici e, gelişmelere tanıklık ettiğimiz e, hukuk alanı... E, bir kez de tekrar bunda karşılaşınca yine daha da endişelenen bir ortama doğru gitti çünkü yani sonuçta sekülerlik bir hala anayasasında ifadesi geçen bir sistemden bahsediyoruz ve doğal olarak da bir bakanlığın savunmasında eşcinsellik İslam dinine göre e, haramdır şeklinde bir cevap yazısı göndermesi Anayasa Mahkemesi'ne e, tepkiye neden oldu ama e, aslında bu yeni değil. E, siz de hatırlayacaksınız Bahri Bey. E, zannedersem e, şeyde vardı. Bir Fethullah C cemaati davasına ilişkin gerekçeli bir kararda e, yine rastlamıştık böyle bir ibareye. E, burada bu Hakim gerekçeli kararın içerisinde cemaati tanımlarken bu örgüt gerekirse Allah'ı bile inkar e, eder şeklinde bir ifade kullanırken parantez içine de haşa diye e, yazmıştı. E, tabii bu... şimdi, şimdi özür dilerim. Tabii. Hem anayasamızda hem de... E, yani... Anayasa 90. maddenin son fıkrasına göre ulusal üstü insan hakları sözleşmelerinde elbette inanç özgürlüğü var ve bu inanç özgürlüğüne de bizim saygı göstermemiz lazım. Ancak burada e, yani Adalet Bakanlığı'nın Anayasa Mahkemesi'ne verdiği cevapta e, böyle bir terminolojinin kullanılması e, hukukun dışında bir şey. Yani o mahkeme kararında da olduğu gibi ama bir e, dini tartışmada bir hutbede bir işte Efendim e, Diyanetin tartışmasında bunlar olabilir yani mesela Diyanet diyebilir ki bu haram diyebilir burada bu da tartışılabilir fakat bir e, yargı e, sürecinde yargı kararı e, içinde bu tür e, terminolojinin kullanılması, Hakikaten endişe verici diye ben de düşünüyorum. Ee, bunu biraz daha mesela herhalde zannedersem bir şeyde aslında Doğu Welle'nin yapmış olduğu bir haberde emekli hakimlerden Mustafa Karadağ'ın bir beyanatıydı. Aslında özellikle yargıda bu tür dinsel referansların görünenden yani yansıyandan daha fazla olduğunu Hakimlerin e, duruşmaya başlarken ile duruşma açtığına dair e, beyanları ve iddiaları vardı. E, tabii ki endişe verici e, bir taraftan izlemeye devam edeceğiz diğer ayların içerisinde de. Ama bu ay, bu ay en azından ağustos ayında e, hukuk alanındaki e, en e, güncel ve aynı zamanda da e, herkes ilgilendiren bir tartışma konusu oldu öğrencileri öğrencileriyle ilgili Adalet Bakanlığı'nın verdiği bu cevap yazsın. Şimdi e, bu besmeleyle duruşmaya başlama meselesine de bir kelime söylemek istiyorum. Elbette bir hakim de savcı da inancı doğrultusunda besmele'nin kendisi için ihtiyacı olan doğru, iyi e, ve verimli, hayırlı, bereketli bir şey gün olsun, iş olsun anlamında besmele çekebilir. Ama bunu tarafların Hı. duyacağı şekilde yapması e, yani anlaşılır ve kabul edilebilir bir şey değil diye düşünüyorum ben de. Evet, katılıyorum. Zaten e, tartışmanın temel dinamiği de oyundu. E, özellikle e, kararlarında e, veya e, herhangi bir şekilde bir kurumun gönderdiği cevap yazısında herhangi bir devlet, bir vatandaşının yönelimini dinsel referanslarda değil, temel hak ve özgürlükler, evrensel kurallar ve anayasada belirtilen temel ilkelerle yorumlaması gerektiği açık olarak altı çizildi. Ama dediğim gibi bu tartışma önümüzdeki aylarda tekrar yakından izleyeceğimiz, tabii yeni şeylerle karşılaşırsak ama önemli bir konuydu ağustos ayı içerisinde yine önemli bir karar geldi anayasa e, muhakkak dikkatinizi çekmiştir pilot bir karar e, tck 226 e, tabi biz böyle hukukçular genelde e, böyle tck 220 118 50 diye konuşuruz ama e, genelde herkesin madde numaralarını bildiğini düşünür Bahri bey de e, Genelde savunmasını izleyenler bilir ee, özellikle yani e, net olarak maddeleri bilen biraz önce şeyde o hafıza sağlam olduğu için madde numaralarıyla e, devamlı ifade eder kendisini. E, ama bugün açık radyo dinleyici TCK 226'yı kısaca bir e, hatırlatayım en azından e, bu 226 herkesin aslında e, çok yakından bildiği e, karşılaştı. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır şeklinde bir düzenlemeye yer veriyor. Ee, anayasa mahkemesi... Öz özür dilerim. Düzenle... yanlış duydum bu şey nedeniyle e, online e, program nedeniyle. 320 değil 226. Değil evet, mi? evet 226. Evet, ee, evet 226 ya Anayasa Mahkemesi kanunik şartı taşımadığına karar veriyor. Ee, bu maddedeki özellikle örgüt adına suç işleme kavramının e, geniş yorumu nedeniyle ifade, din, e, vicdan, toplantı, gösteri ve örgütlenme e, gibi temel haklar üzerinde güçlü bir caydırıcı etkisinin e, olduğunu e, bu sebeple de e, bu e, ifadenin kanunluk şartını taşımadığını ve bu temel hak özgürlükler üzerinde bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Ve pilot karar vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kanunun yeniden gözden geçirilmesini, düzenlemesini istedi. Ve bir yıl boyunca da e, bu konuya ilgili herhangi bir e, başvuru alınmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yeni düzenleme e, yapılması e, beklenecek. E, bu kararın tam içeriğini açık radyo dinleyicilerin anayasa mahkemesi web sitesi üzerinden erişebilirler. Önemli bir karar. Hamit Yakut 2014 tarihte bir başvurusu sonucu alındı bu karar. Hamit Yakut olarak girdiklerinde de anayasa mahkemesi bireysel başvuru kısmında kararın tam metnini okuyabilirler. E, tabii ki ilginç olan bir diğer husus da ee, karar oy birliğiyle alındı. Hatırlayacaklar yine açık radyo dinleyiciler. Biz her ay günden içerisinde yüksek mahkemelerdeki e, dağılımın ve kamplaşmanın altını çiziyorduk. E, bu karar oy birliğiyle yani hiçbir itiraz olmadan alındı. E, tabii ki e, çokça çok üzerinde durduğumuz e, en başından itibaren mahkeme üyeliğinin başlamasından bugüne kadar da yakın takipte bulunduğumuz eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da kararda olumlu oy kullandı. Tabii bu da şu soruyu da beraberinde getirdi. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama yıllarca bu maddeye dayanarak çok sayıda insanın tutuklanmasını isteyen bir hukukçuydu savcılık aşamasında İrfan Fidan. Acaba hidayete verdi diye de insan sormadan demedi. Ama tabii ki Olumlu bir karar. Umarım e, bu tip e, olumlu e, tespitler e, yine mahkemeden gelmeye devam eder. Ne dersiniz Bahri Bey? Şimdi e, sanıyorum 3 hafta önce bu kararı e, bizim İstanbul Barosu e, İnsan Hakları Merkezi Başkanı Sayın ve sevgili Duygu Tuğçe Köksal arkadaşımızla ve aynı Hanım'la tabii ki konuşmuştuk. Tabi bu kararda bu, bu olumlu bir şey ancak 227 bana göre çok daha tehlikeli bir madde çünkü özellikle çok uzun bir süredir ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü açısından açılan davaların önemli bir kısmı örgüt üyesi Olmamakla beraber örgüte yardım etme e, eylemi e, tavsifiyle açıldı. Yani 220'ye 7. maddeyi e, ihlal etti diye açıldı ki bu e, hakikaten son dönemin kullanılan en çok kullanılan maddelerinden biriydi. Terörle Mücadele Kanunu 7. maddesi gibi çok yoğun kullanılan bir maddeydi. Bu anılan anayasa mahkemesi kararında bununla ilgili olumlu bir şey yani anayasaya aykırılık şeyini tespitini yapmamış. Tabii burada bazı yani başvurunun niteliğiyle ilgili bir takım teknik nedenler var. Bunun ayrıntısına girmeyelim ama bu mahkemenin anılan karar oysa Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin 6. ve 7. tıkralarında aynı tarihli 2012 sanıyorum e, tarihli değişiklikler yapılmıştı. Ve bu değişikliklerden e, 2000, e, şey 220, 6. maddede yapılan değişiklikteki e, silahlı örgüt... E, e, eklemesi 220'ye 7'de yoktu. Buna rağmen silahlı örgütlerin propagandasını yapıyormuş şeklinde cezalandırmalar yapıldı. 214'teki örgüt suçu ile ilgili düzenlemenin son fıkısı çerçevesinde. Fazla teknik bir konuya girdik ama burada özetle şunu söylemek istiyorum. Anayasa Mahkemesi 220'ye 6. madde konusunda evet Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın da evet dediği bir kararla bir tespit yaptı. Önemli bir karar bu karar ama 7 konusunda da Anayasa Mahkemesi'nin kararının veya düşüncesinin şu anda çok olumlu olduğunu söyleyemeyiz. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde e, 277 ve diğer şeyleri de meclisi e, düzelteceğine dair <gülüyor> ümitlenerek şey yapalım. E, umarım e, bu bir yıl içerisinde yeniden düzenleme olursa e, sizin bu söylediğiniz eksikliği de gidereceğine dair e, bir ümit besleyelim. Ama ne kadar gerçekçi bir ümit bilemiyorum. Ama yine ümitliyiz. <gülüyor> öyle bir şey e, e Çünkü çünkü e, bakınız bu konuda daha evvel Önceki yıllarda e, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, e, Adalet Bakanlığı, e, Hakimler Savcılar, o zamanki Yüksek Kurulu, Barolar Birliği, Adli Tıp Kurumu, Yargıtay'ın Yüksek Yargıçları ve e, Savcılarının katıldığı bir toplantıda özellikle e, bu ifade özgürlüğüyle terör propagandası arasındaki bu bıçak sırtı durumun netleştirilmesiyle ilgili e, çok ciddi bir toplantı yapılmıştı. Ve burada bir takım kriterler konulmuştu. E, oysa son dönemdeki uygulamaların çoğu bazı istisnalar var tabi. E, e, ceza mahkemelerinde ve yargıtay uygulamasında e, bu e, toplantının sonuçlarına ve o toplantıda gösterilen e, kriterlere e, uygun kararlar değildi. Bunlar da hakikaten hukuk güvenliği açısından yani yurttaşın yaptığı, söylediği, davrandığı biçimin e, sonuçta nasıl bir yaptırımla karşılaşacağını bilme e, durumu, bilebilme durumu bunun açık ve net olarak e, bilinebilme durumu hukuk güvenliğinin sağlanmasında önemli bir kriter. Oysa bu 227'de böyle bir e, kriteri yakalamak e, veyahut da uygulamada e, bunu görmek mümkün değil. Herkes 227'den hakkında dava açılabilir, mahkum olabilir. E, böyle bir risk var. Umarım sizin söylediğiniz gibi 226. maddedeki ee, düzenleme ile birlikte Anayasa Mahkemesi'nin bu pilot kararı doğrultusunda amacı da biraz bu zaten teknik olarak Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu tür pilot kararların amacının bu olduğunu özellikle e, Duygu Tuğçe arkadaşımız e, programımızda söylediler. E, i̇şte o yasal düzenleme yapılırken 227 ile ilgili de bunu netleştirecek bir e, düzenleme yapılır umarım. Evet, umuyoruz. Ee, tabii bu arada cezaevinde bu maddeden tutuklu olan yüzlerce kişinin de artık böyle bir tespit sonrası da artık tutukluğunun devam etmemesi gerektiğini de altını çizmek gerekiyor. Ee, yine tabii ki e, Ağustos ayına başlarken e, yani çok can sıkıcı e, konularla bir giriş yaptık. E, hatırlayacaksınız. Ee, hatırlatma da programın başında da söylemiştik. Temmuz ayında e, Konya'da içinde bulunduğu üç kentte e, Kürt vatandaşlara yönelik e, ırkçı saldırılarla e, Temmuz ayında karşılaşmıştık ve 15 il barosu bu da buna ilişkin tepki göstermiş. Özellikle tehlikeye işaret ederek e, ya etkin soruşturma yürütülmesi gerektiğini, buna ilişkin önlemler alınması gerektiğini altını çizmişti ve ee, sonrasında da Yeni Şafak Gazetesi'nin bu 15 barı yönetimiyle ilgili Kandil'in baroları şeklindeki manşetiyle karşılaşmış. Ne yazık ki üzülerek e, bu 15 il barosunun altı çizdiği konuda adım atılmadığından kaynattı. Göz göre göre belki adım adım gelen bir katliamla karşılaştık. E, aynı aileden 7 kişi e, Konya'da katledildi. Evet. Ağustos'a girdiğimizde en üzücü haberlerden bir tanesiydi bu. Ee, bir ailenin ki de... bu belki bu üzücü e, olayın ve haberin arkasındaki bana göre önemli ve teselli edici olay da İçişleri Bakanının hemen olay sonrası e, <gülüyor> Konya'ya gidip orada bunun ne kadar <gülüyor> e, yanlış bir şey olduğunu ve suçluların ee, bu konuda e, en kısa zamanda yakalanacağını ki daha sonra yakalandığını biliyoruz zaten bu kişinin e, söylemesiydi. Her ne kadar bunun ee, e, e, bir ırk hazasıyla yani e, evet. maddüllerin Kürt olması, Kürt bir aile olması nedeniyle değil de işte kriminal bir olay nitelemesi yapsa bile bunu e, İçişleri Bakanı'nın oraya giderek bu olaya müdahil olmasını soruşturmanın e, etkin yapılabilmesi konusunda e, olumlu teselli edici bir tutum olarak gördüğümü söylemek istiyorum. E, tabii ben orada e, tam paylaşmıyorum ama tabii ki olumlu bir adımdır. E, fakat ailenin avukatının sözüyle bitirme şeyi ailenin avukatı yani bu saldırının geleceği belli defalarca uyardı. E, Emniyette ve şeyde dilekçeler verdik, taleplerde bulunduk e, ifadesi önemliydi. E, hani o noktada bir önlem alınmaması e, noktasında altını çizdim. E, diğer bir konu ise e, yani tabii ki Açık Kadyo Proşeyi kendi programımızı güvenli programda da konuştuk. E, yandık yani Ağustos ayında e, canlılar olarak e, bu hayatı beraber paylaştığımız insanlarla canlılarla. E, yandık ve önleyemedik. E, tabii bunun özellikle okul güvenliği programındaki en temel tartışmalarından bir tanesi. E, bu yangınlar olurken e, Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının olmadığını, ondan sonra olduğunu ama bir hangarda bekletildiğini, ama uçurulmadığını, uçurulduktan sonra dışarıdan destek alınıp alınmayacağını, bütün bu... Meselelerle e, gündem yoğunlaşırken e, ormanlar yanmaya devam etti ve termik santrallerde kadar uzandı. E, durduramadık. Çok büyük bir e, alan yandı. E, tabii ki bu alan içerisinde yine e, dikkat çekici e, soruşturmalar e, başlatıldı. E, bir taraftan e, bu alanın sorumluluğu kimde tartışmasını daha olgunlaştıramamışken e, radyo televizyon kurumu başkanı e, Ebu Bekir Şahin devreye girerek e, özel hat üzerinden te televizyon yöneticilerini uyarıp yanan ormanları göstermemeleri için uyardı. Tabii biz de böyle özel hat olduğunu öğrenmiş olduk. E, İlhan Taşçı Rütük üyesinin <gülüyor> ifadesiyle. E, Her Turkey diye paylaşan, paylaşımlar e, başladı ve yardım istendi. E, burada yeterli kalmayınca e, tabii hemen arkasından Ankara Cumhuriyet e, Savcılığı da e, bu hep Türkiye paylaşımları e, bu şekilde e, yardım çağrısında bulunanlar hakkında soruşturma başlattı. Gerekçe halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti'ni aşağılamak olarak belirtildi. E, arkasından hemen turizma açılır mı bu yerler? E, bir rant e, alanı oluşturuluyor tartışmaları vardı. Kültür ve turizm bakımı bütün alana hayır hiçbir şekilde böyle bir şeyin olması mümkün değil. ifadelerini kullanırken yine e, bir anlamda e, endişe verici e, gelişmeler yaşandı. Kim yaptı sorusu üzerinden bir örgüt işaret edilerek e, yöre halkının e, kimlik kontrolüne soyunduğu e, kimlikleri kontrol ettiği e, kişilerin e, doğdukları yerler e, bu alanlara bakıldığı bir süreç yaşandı. Her, on, her anlamda Ağustos ayında çok endişe verici, çok üzücü e, ve bir anlamda e, hukuk dediğimiz alanın da ne yazık ki katmerleşerek bu üzüntüye dahil olduğu, özellikle bilgi verme görevi ve yükümlü olan kişiler hakkında başlatılan soruşturmalarla ya da yardım isteyen kişilerle böyle bir süreci yaşadı. Evet. Tabii Cumhurbaşkanı da yine resmi gazete gündemimiz içerisinde bir yardım kampanyası başlatıldığını belirterek bir İBAN numarasıyla şeyine dahil oldum. Diğer taraftan O zaman Cumhurbaşkanı deyince burada kısa bir bilgi vereyim. Ama tabii bu, bunun ayrıntılarını yine araştırmamız gerekiyor. Şu anda ben bunu araştırabilmiş değilim. 24 Ağustos Tarihli resmi gazetede Cumhurbaşkanının bir 4414 sayılı sanıyorum bir kararı var ve Manavgat'ta yanan yerlerden belirli bir ada Hafta ile ilgili buranın kamulaştırılarak tokunun inşaat yapabilmesi ile ilgili bir kararı yayınlandı. Bu kararın işte anayasanın 169. maddesi çerçevesinde ne kadar doğru olduğu ne kadar anayasal bir karar olduğu, anayasaya uygun bir karar olduğu elbette tartışılacak belki bu konuda davalar da açılacak. Yani bu, bu kararın iptaliyle ilgili bilmiyorum açıldı mı, açılacak mı Cumhurbaşkanı'nın böyle bir Tararı da var. Resmi gazetede 24 Ağustos 2020 tarihli resmi gazetede. Evet çeşitli işte bakanların açıklamaları oldu. Kesinlikle ranta açılmayacağını belirttikler ifadeler yerinde duruyor. Bunu da önümüzdeki ay içerisinde yakından takip edip en azından son durum hakkında açık radyo dinleyicileri bilgilendirmeye çalışacağız. Diğer... Bu, konuda, bu konuda yani bakanlığın açıklamasının dışında Yangınların en alevli zamanında Sayın Cumhurbaşkanı'nın da anayasa 169. maddeye atık yaparak yangın olan yerlerin asla ve kata evet. e, bir, e, farklı şekilde kullanılmasına izin verilemeyeceğini anayasanın 169. maddesinin yanan yerlerde ancak ve ancak yeniden yan, e, orman yapılması konusunda ormanın yeniden kazanılması konusunda çalışma yapılması gerektiğinin e, anayasal zorunluluğunu ifade eden bir açıklaması da vardır doğru. Evet Ya önümüzdeki ay içerisinde bu açıklamalar doğrultusunda özellikle meslektaşlarımız avukatların da bu konuya ilişkin dava açıp açmadığı diğer hususları da e, inceleyip e, Eylül ay sonundaki programımızda da e, muhtakak e, takip etmemiz gereken konulardan bir tanesi. Diğer iki e, başlıkta hemen e, müzik arasını geçelim. İsterseniz e, tabi diğeri de boğulduk bu ay içerisinde. Kastamonu'da, Van'da sel felaketleriyle karşılayacak. Yüzlerce insan kayboldu. E, ve HES'ler tekrar gündeme geldi. Ama hemen o dönemi arkasında da linçlere tanıklık ettik. Ankara Altındağ ilçesinde. Bir gencin bıçaklanmasıyla başlayan ölmesi sonrasında linç olayları meydana geldi. 50'nin e, üzerinde kişi gözaltına alındı ama hepsi serbest bırakıldı. E, bu ırçı saldırılar, e, bu yaşanan e, felaketler sonrasında yine e, cezaevlerinde Kürtçe e, konuşulmasının sesle ilgili açıldığı söylenen soruşturmalarla karşılaştık. İsterseniz tam da bu gündeme uygun e, bir parçayla ara verelim. E, Mikail Aslan'a ait e, Cem Mano yani ırmağın şarkısı başlıklı e, bir şarkı dinleteceğiz. Sadece kısa bir mısır ağasını okuyayım. Çünkü gerçekten de Ağustos gündemine de çok denk düşüyor. Diyor ki yağmur yağdı dere ve ırmaklar sellerle dolup taştı. Gridir kimi, kimisi kızıl gider dolanırlar dünyayı. Irmak der ki çekilin önümde daha epey bir yolum var. Bırakın beni gideyim kendi halimde. Deniz hala çok uzak bana. Ey ırmak dedim bu ne acele senin rengin boz bulanık daha ırmak dedi ki evet ama kusur bu değil herkes kendi rengiyle akar. Ee, Mikail Aslan Çenman. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programında e, avukat Ümit Altaş arkadaşımızla e, Ağustos ayının hukuk gündemini e, konuşmaya devam ediyoruz son olarak işte bu sert felaketleriyle ilgili tabloyu söylemişti. Bunların tabi bu olayların da doğrudan hukukla ilgisi var, ayrıntısı var. İzleyicilerimizin bunları özellikle HES'lerin yapılması sırasında özellikle çevre haklarının korunup bunların ihlalinin e, çok büyük e, felaketlere yol açabileceği konusundaki e, bakış açısıyla baktığımızda ilgisi olduğunu hukukla, e, hukuk güvenliğiyle ilgisi olduğunu zaten izleyicilerimiz anlayacaklardır. Evet, Ümitciğim. E, tabii bir diğer önemli konu belki şeyi sormak lazım. Yıllardır tabii ki uzun süreli bir hukuk alanında savunma olarak tecrübeniz var Baha'nın. Ama şu görülüyor gibi ne dersiniz bilmiyorum ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde istifa edebilmek mümkün mü? Ne dersiniz? Böyle bir hak kullanma imkanı var mı? Ee, şey, e, sen mi programcılıktan istifa edeceksin yoksa kimin istifası? <gülüyor> Mes mesela ben, ben, ben programdan istifa edebilme gibi bir hakkım var mı? Yok. cumhurbaşkanı sisteminde böyle bir şey yok. Doğru. Ee, şöyle herhalde söylendik. Ben size desem ki e, Bahre Bey ben programdan istifa ediyorum. Siz e, ertesi gün dinleyicileri şöyle duyurabilirsiniz. E, Ümit Altaş'ın af talebi kabul edildi. Ee, Yok. O, o, o yetki sadece Sayın Cumhurbaşkanı'na ait. İşte o, yetkin, şey. o yetkinin kullanıldığı bir Milli Eğitim Bakanı af talebinin kabul edilmesi meselesi ee, yine... Ağustos ayında karşılaştığımız bir meseleydi. E, Milli Eğitim Bakanı e, oradan yani istifasının, diyeceğim ama onu da diyemiyorum, e, onun en azından bu Ziya Selçuk'un istifa alanı aynen şu ifadelerle, e, görev değişikliği af talebi kabul edildi ifadesiyle. E, duyuruldu. Bir kez daha anladık ki özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanlıkların hatırlayacaksınız daha önce İçişleri Bakanlığı ile ilgili böyle bir süreç yaşanmıştı. Ticaret Bakanlığında da aynı ifadeler kullanılmıştı. Anladık ki e, bir hak olan tek taraflı kullanılabilen istifa müessesesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde e, zımni olarak ortadan kaldırılmış gözüküyor. E, ama milli ama ama şöyle bir şey var. Biliyorsunuz Türk Ceza Kanunu'nda özel af, genel af diye bir şey var. <gülüyor> Aslında bizim bildiğimiz afların çoğu e, özel aftır. E, genel af e, belli suçlarla ilgili bütün sonuçlarıyla e, e, af anlamındadır. Bu e, kamuoyunda kar, kar, e, karıştırılır. Fakat Cumhurbaşkanı'nın Özellikle belli nedenlerle Anayasa'da e, af yetkisi de vardır. Bence e, bu Milli Eğitim Bakanı ile işte Ticaret Bakanının e, af taleplerini Cumhurbaşkanının kabul ettiğini ve bu yetkisini kullandığını düşünebiliriz yani. E, her her her şeyin altında bir e, şey aramayın yani. Tamam istedim sizi söylediğinizi kabul ediyorum. Diğer bir başlık devlet denetleme kurulu. Bu arada devlet denetleme kurulunun her geçen gün yetkileri artırılıyor. Sivil toplum örgütleri üzerindeki denetim yetkileri artırıldı. Bir hatırlmadım geliyor gibi. Yani bu uyarınızdan sonra çok böyle müvalali okumayacağım ama bir önceki ay uzatılan o hali yetkileri vardı. Bu ay içerisinde artan devlet denetleme Kurulunun sivil toplum üzerindeki yetkileri var. Bir yine Cumhurbaşkanının yalan haber Twitter üzerine ilişkin yasal düzenleme yapacağız. Buna ilişkin yeni düzenlemeler yolda şeklinde duyurulur. Tabii bu arada kim haberin yalan olduğunu şey olduğunu tespit edecek tabii. Belli ki önümüzdeki aylar Tamam, önümüzdeki aylar belli ki bu aydan daha yoğun e, ay olacağı gözüküyor. Ee, Bir de sen... basın ilan kurumu var biliyorsun. Aa, yalan, evet. yalan haber yayının yanında hemen e, ilan ve e, resmi ilan. Yalan e, haber neydi? E, Kim karar verdi? Bunları yasaklıyorlar. Yasak evet, evet, evet. Ee, Şöyle devlet denetleme kurulunda ıı, yapılan ıı, bu değişiklikle ıı, Cumhurbaşkanı kararnamesi de ıı, kooperatif ile ıı, birlikler de denetim kapsamına alındı. Ama daha önemlisi ıı, sendikalara, yani kamu yararına dernekler, meslek kuruluşları, ıı, ondan sonra vakıflar, sendikalar, ıı, bütün bunlar bu kapsamdayken şimdi onların e, iştirakleri ve onların ortaklıkları da denetim kapsamına alındı. E, denetlemeyi yapacak olanlar da e, bir müfettişten ziyade denetleme kurulunu yani o e, ilgili vakıf sendikanın meslek birliğinin denetleme kurulunun tüm yetkilerine e, haiz e, olacaklar. E, bunlar e, müfettiş yetkilerini kullanabilecek. E, soruşturma yapabilecek ve görevden alabilecek e, ultra güçlü yetkilerden bahsediyoruz. Bunların e, nasıl kullanılacağını e, önümüzdeki aylarda özellikle e, muhalifliğiyle bilen meslek birlikleri e, ve sendikalar üzerinde e, yakından izlemeye çalışacağız. E, özellikle bu iştiraklar ve ortaklıklar alanındaki uygulamaları da. Kılıçdaroğlu'nun 13 yıldır CHP Genel Başkanı'nın 13 yıldır süren bir davası vardı. O dava sonuçlandı. Sonuçta tazminat hak kazandı. Hatırlayacaksınız Batı Çalışma Grubu olarak adlandırılan grup tarafından Kılıçdaroğlu hakkında bir fişleme yapıldığı iddia edilmişti. Ve bundan daha sonra arşivde tutuldu ve sonrasında basında paylaşılması dava konusu olmuştu. Yerel mahkeme reddetmişti. Danıştay bozdu ee, ve 13 yıldır süren bu davada e, Kılıçdaroğlu e, tazminata hak kazandı. Aile hekimleriyle ilgili e, bir eyleme tanıklık ettik. E, Zannedersem bir iki gün içerisinde de e, yine basın açıklaması ve bir e, yürüyüşe hazırlanıyorlar. E, aile Hekimleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği 1 Temmuz'da yürürlüğe girmişti. E, bu yürürlükte özellikle aile hekimlerin sözleşmelerinin fesihlerine ilişkin e, alanın genişletildiğini ve çok kolay bir şekilde fesih yetkisi veren e, doğal olarak aile hekimlerin çalışma güvencesini e, ihlal eden yeni düzenlemeler vardı. E, mesela e, yönetmelik görevleriyle ilgili bir paylaşım yapmaları sosyal medya ve benzeriyle. E, ceza konusu yaptırım konusu kabul ediyor sözleşme fesline kadar gidiyor aile hekimleri buna karşı e, çıkıyorlar ve e, buradaki bu düzenlemenin değiştirilmesine ilişkin talepleri var e, dediğim gibi önümüzdeki ayda yine devam edecek tartışmalardan bir tanesi e, bir, bir alan var e, daha önceki e, ayın gündeminde konuştuğumuz konular içerisinde de çokça geçiyordu polise, jandarmaya, kolluk birimlerine, yetkili memurlara ilişkin bir koruma var. O korumayı aşmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu koruma alanı soruşturmaya izin vermeme alanı olarak görülüyor ve neredeyse %80'de, %90'da kolluk birimleriyle ilgili başlatılan soruşturmalarda ve diğer alanlar sonucunda bir dava açılabilmesi için gerekli olan izinler verilmiyor. Bunlardan bir tanesi yine Ağustos ayında yaşandı. E, belki hatırlarsınız 2020 yılında e, 21 yaşındaki Muhammed Alican Razı e, dur ihtarına e, uymadığı, arkasından da aracıyla kaçmaya başladığı ve kovalama, kovalamaca yaşandığı, arkasından da aracıyla bir e, duvara çarptı ve o sebeple de öldüğü Ankara Valiliği tarafından açıklanmıştı. Fakat yapılan e, otopsi sonucunda hazırlanan adli tıp raporunda e, Muhammed Alican Can e, aracın çarpma sonucunda ölmediği e, tersini kafasına isabet eden mermilerle öldüğü tespit edildi. E, bunun üzerine de savcılık bir soruşturma başlattı ve iddianame hazırladı. E, üç jandarma ve altı polis hakkında e, taksiyla adam öldürme suçundan ceza istendi. E, fakat mahkeme iddianameyi geri gönderdi. E, kurşunu kim sıkmış olacağı belli değil e, ifadesini de kullanarak. E, mahkeme de e, bu sefer savcı tekrar ısrarla gönderdiğine mahkeme bu kez olayın görev suç olduğunu belirtip dosyayı izin için valiliğe gönderiyor ve valilik de izin vermiyor. Gerekçesi ise yasal mevza çer ...çevresinde müdahale edilmiş, Suç unsuru yoktur denerek. E, aslında bırakılsa, e, buna mahkeme karar verse... ...sonuçta peşinen e, masumiyet kalitesinin temel ilkesi var. Sonuçta bu kişiden yargılanacak. Belki de mahkeme bu sonuca ulaşacak. Ama e, valiyet bu gerekçeyi kullanarak e, soruşturma izni vermedi. Bu çok sıkça karşılaşıyoruz. E, diğer bir mesele de kamuoyunda çokça bilinen bir kişiye ilişkin... Bir yargı koruması olduğu net olarak gözüküyor. Aslında yargı koruması doğru bir ifade değil zannedersem. idari bir koruma diyelim ilk önce. E, ama bu olayda yani Melih Gökçek olayında bir yargının da bir koruma refleksiyle hareket ettiği görüldü. E, nasıl diyecekseniz bugüne kadar Mansur Yavaş katıldığı bir programda yüze yakın suç duyurusunda bulunduğunu söyledi e, Melih Gökçek'le ilgili. Fakat hiçbirinden bugüne kadar Melih Gökçek... E, e, ifadeye de gitmemiş. Hakkında da herhangi bir davada taşınmamış. Bu nasıl mümkün sorusunun cevabı boşlukta duruyor şu anda. E, İçişleri Bakanlığı da savcının talep ettiği soruşturma izinlerini vermemiş. E, bu da ortaya çıkıyor. E, Tabii diğer... bu da nasıl böyle oluyor e, sorunuzun yanında bir de e, şöyle bir soru sormak lazım sanıyorum. E, acaba hep yapanın yanına kar mı kalacak? Yani hukuk ve yargı ne için var? E, yapanın yanına kar kalırsa hiç kimse e, yasalarla e, düzenlenmiş, anayasayla düzenlenmiş kurallara ve de ceza kanunlarıyla düzenlenmiş yaptırımları e, yaptırımlardan korkmaz. İşte o bir ceza kanunun birinci maddesindeki suçların önlenmesi için caydırıcılık şey, şey, etkisi de kalmamış. Evet. Şeyi de beraber son olarak şey bitirmem program sona gelince. Tabii Melih Gökçek'le ilgili daha o yargı koruması diyebileceğimiz bir alanda Gülen yapılanması yardım ve terörizm finansmanı iddiasıyla bir şikayet var. Fakat terör savcılığı bunun terör suçu olmadığı gerekçesiyle bunu da memur suçları soruşturma Bürosuna devlet bir koruma var. E tabii ki bu, bu kadar e, yoğun gündem içerisinde e, böyle e, haber almaya çalıştığımız, e, gerçeklere ulaşmaya çalıştığımız neydi sorusunun cevabını almaya çalıştığımız bir dönemde de e, gerçekten özlediğimiz e, bir gazetecinin doğum gününü kutladık e, Ağustos ayı içerisinde. 22 Ağustos'u Uğur Mumcu'nun doğum günüydü. İsterseniz programımızı da, hani ben bu ayın günlerini, Uğur Mumcu'ya buradan bir saygı duruşunda bulunara, gerçekten de her geçen gün daha fazla özlediğimizi söyleyerek de Zülfün Livan Evertülay geldi. Araştırmacı gazetecilik adına değil mi? Evet, evet aynen. E, evet, o zaman müzikle bitsin. Biz de izleyicilerimize yeni bir e, hukuk güvenliği programında e, buluşmak üzere. Hoşçakalın diyelim. Robi arkadaşımıza ve açık radyodak programın hazırlanması için emekleri olan bütün arkadaşlara teşekkür edelim. Sana zaten çok çok teşekkürler Ümitçim. Herkese hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Hukuk güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymur Tuncel